Bismihi subhane ve inni şeyin illa yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Aziz, Sıddık, sarsılmaz, sebatkar, fedakar, vefadar kardeşlerim. Bilirsiniz ki Ankara ehli Bukufu Risale-i Nura ait kerametleri ve işaret-i gaybiyeleri inkar edememişler. Yalnız yanlış olarak o kerametlerde hissedar zannedip itiraz ederek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 Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye bu birinci risalede yirmi dokuz işaret var. Sayı parçalarla beraber bine yakın işaretler, remizler, imalar, emareler, aynı meseleye aynı davaya ittifakla bakmaları, sarahat derecesindedir. Vahdeti meseleciyetiyle o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder.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 Zebdetü'r Resail omdetül Vesail namında Kutbul Arifîn Ziyaeddin Mevlana Şeyh Halit kuddisse sıruhunun mektubat ve resaili şerifelerinden muktebes Nasaihi Kutsiye'nin tercümesine dair bir risaleyi 13 sene mukaddem Bursa'da Hoca Hasan Efendi'den almıştım. Nasılsa mütealasına muvaffak olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın içerisinde bir şey ararken elime geçti dedim bu Hazreti Mevlana Halit üstadımın hemşehrisidir hem, hem İmam-ı Rabbani'den sonra tariki Nakşib'in en mühim kahramanıdır hem tariki Halidiye-i Nakşiyenin piridir Risale-i ederken Hazreti Mevlana'nın tercüme-i halinde şu fıkrayı gördüm Ashabü Kutub-ı Siddededen İmam-ı Hakim Müstertekin'de ve Ebu Davud Kitabu'sünen'inde Beyhaki Şuabü'l-İmanda tahriç buyurdukları İnne Allah yeb'at li hadhihi'l ümmeti ala ra's kulli mi'ati men yuceddidu leha <dîneha> yani her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Hadis-i şerifine mazhar ve masadak ve müzhiri tam olan Mevlana-i Şehir, Kutbul Arifin, Gavsul Vasilin, varisi i Muhammedi, kamilut Aliyyeti vel Müceddidiyeti Halidizül Cenaheyn Budsesi ruhu ile ahir. Sonra tarihçi hayatında gördüm ki tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki 1224 tarihinde Salanatı Hindin payitahtı olan Cihanaba’da dahil olmuş. Tariki Naşi silsilesine girip mücedi başlamış. Sonra 1238’de Ehli siyasetin nazarı dikkatini celbedip Vatanını terk ederek Diyar-ı Şam'a hicretle gitmiştir. Hem içinde gördüm ki Hazreti Mevlana'nın kuddisi sırruhu nesli Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anha mensuptur. Sonra gördüm ki tercüme-i istidat fıtri ve kabiliyeti harika ile sinli yirmiye bali olmadan evvel alemi ulemâ asır asr ve allâme-i vakit olmuş. Süleymaniye kasabasında tedrisi ulûm ile iştigal eylemiştir. Sonra üstadımın tarihçeyi hayatını düşündüm. Baktım dört mühim noktada tevafuk ediyorlar. Birincisi Hazreti Mevlana 1193'te dünyaya gelmiş. Üstadım ise Arabi 1293'te tam Mevlana Halid'in 100 senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi Hazreti Mevlana'nın kudretis ruhu tecdid-i din mücadelesine başlangıcı ve mukaddimesi Hindistan'ın payitahtına 1224'te girmiş, üstad ise aynen 100 sene sonra 1324'te Osmanlı saltanatının payitahtına girmiş, mücahide-i hazırlanmış. Üçüncüsü, ehli siyaset Hazreti Mevlana'nın fevkalade şöhretinden tevehüm ederek Diyar-ı Şam'a naklettirilmesi 1238'de vakı olmuştur. Üstad ise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 Hz. Mevlana, yaşı yirmiye bali olmadan evvel, Allame-i Zaman hükmünde fuhuli i ulemanın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstad ise, tarihçi hayatını görenlere ve bilenlere ma'lumdur ki, on dört yaşında icazet alıp, alemi ulema i ulema-i zamana karşı muarazaya girişmiş, on dört yaşındayken, icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Hem Hz. Mevlana, neslen Osmanlı olduğu, ve sünnet-i seniyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi üstadım Kur'an-ı Hakîme hizmet noktasında meşreben Hazreti Osman-ı Zinnurey'nin arkasında gidip Hazreti Mevlana Kudsi Ruhu gibi Risale-i Nur edzaları ile bütün kuvvetiyle sünnet-i seniyenin ihyasına çalıştı. İşte bu dört noktadaki tevafukat Tam 100 sene fasıla ile Risale-i Nur'un Takviye-i Din hususundaki tesiratı Hazreti Mevlana'nın kuddise sırruhu Tarik-i nakşiye vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Haşiye: Hazreti Mevlana kuddise sırruhu milyonlar etbalarının ittifakı ile müceddittir ve baştaki hadisi i şerifin bir masadakıdır. Ve madem tam 100 sene sonra dört mühim cihetle tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor. Demek nasıh hadisiyle Risale-i Nur ezzaları tecdid ve takviye-i din vazifesini görüyorlar. Üstadım kendine ait met kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup med-hüsnâ Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Birincisi Hazreti Mevlana Zülcenahî'indir. Yani hem Kadiri hem Nakşî tarikat sahibi iken Nakşîlik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis Kadirî meşrebi ve Şâzeli mesleği onda daha ziyade hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki Hazreti Mevlânâ kuddisse Ruhu Hindistan'dan tarîki Nakşî'yi getirdiği vakit Bağdat dairesi Şahı Geylânî'nin kuddisse Ruhu bad el memat hayatta olduğu gibi tasarrufundaydı. Hazreti Mevlana'nın kuddisse sırruhu manen tasarrufu cai kabul göremedi. Şahın ı Akşebendle kuddisse sırruhu İmam-ı Rabbani'nin kuddisse sırru ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şahı ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halid kuddisse sırruhu senin evladındır, kabul et. Şahı ı Geylani kuddisse sırruhu onların iltimasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş.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 Hz Mevlana’nın kuddiessu ru şahsiyeti ise, Kudbul İrşaat, Merciül Has ve AAM olmuştur. Üçüncü fark, Hz Mevlan’a Kudlisesi ruhu Zül cnihadır. Fakat zamanın muktezası ile, sünnet sünneti seniyeye çok kuvvet vermekle beraber ilmi tarikatı esas tutmak ciyetiyle tarikatı daha ziyade tutmuş, o noktada sarfı himmet etmiş. Üstadım ise, şu dehşetli zamanın muktezası ile, ilm hakikatı ve hakayki i imaniye iltizam ederek, tarikata üçüncü derecede bakmışlar. Elhasıl baştaki hadis-i şerifin her yüz sene başında dini tecdid edecek bir müceddit gönderiyor, vadi i binaen, hazret Mevlan’a Halit ekser ehlaki i 1200 bin iki yüz senesinin yani on ikinci asrın müceddididir. Madem tam yüz sene sonra, aynen dört ciette tevafuk ederek, Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüştür. Kanaat verir ki, nasıl hadisle Risale-i Nur, tecdid-i din hususunda bir müceddid hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki, ben bir neferim, fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende değil, belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden tereşüh eden Risale-i Nur eczaları, bir müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyor. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum. Şamlı Hafız Tevfik